Eu <o> adu billahi minel şeytanirracim, ismillahi r-rahmânir-re-re-him. Elhamdulillahi rabbil alemin. Salatu salamu aleyke seyyidil evveline vel akirine. Ve ila cem'i el-enbiya i vel-mursaliin. Ve ila cem'i el Allah'ın el ve aşkı çalışıyorduk beraber.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 demesi için căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, căutăm, ama gönlümüzün genişliği kadar căutăm, căutăm, o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 Sahabeden de alıp veremiyorsun, o da yok. Borç edip veriyorsun. Sonra evet, sıkıntı yaşanıyor tabi. Sonra borç ödünür tabii. Buna mecbur değilsin diyor ya Resulullah. Sahabi anlatıyor. Resul-ü Efendimiz diyor, rengi değişti, morali bozuldu. Diyor bunu anlayan bir sahabe oradan ayağa kalktı.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 Yani hem alıyor hem veriyor. Almasını bildiği gibi vermesini de biliyor. Esma'yı da anlatırken, Allah'ın el-esma'ın hüsnasını da anlatırken, fiillerini de anlatırken, eğer siz bende herhangi bir eksiklik görürseniz bunu söyleyin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 yanındaki bir kuldan bahsediyor. Geçen sohbette anlatmıştım. hoş gidip o Sebe melikesini Melikesine mektup götürürken bir de onun çok güzel bir ihtişamlı bir taktiği vardı dedi. Takta oturmuş. Çok muhteşem bir taktiği dedi. Hz. Süleyman da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 Vekil olarak Rabbin yeter. Vekil olarak Rabbin yeter. Inne ibadi leysa leke aleyhim sultan ve kefa bir rabbike vekila. biri Allah'ın konu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 Bir de yarattıklarımızdan çoğundan üstün kıldık. Evet. Ve faddelnâhum ala kesîrin alâ kesir, Alâ kesîrin Yarattıklarımızdan çoğundan. Ne demek? O zaman çoğundan üstünse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 Allah insanların aldığı hali söylüyor. Şükredenle de nankörlerin halini anlatıyor. Evet, ikramla göndermişiz hepsini. Gelen Allah'ın resulleri ne demişler? Ben sizin için güvenilir bir elçiyim, resulum demişlerdir.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 Beni dinlersen şerefi alırsın. Yoksa, yota şerefi yok. Yoksa sen iki damla pis sudansın. Hiçbir kıymetin, hiçbir değerin yoktur sana. Ya Allah'ın sana nefretliği, ruh olur, o şerefi alırsın. Ya da kendini çamurdan zanneder, iki damla pis su olursun. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Senden önce de Resuller göndermiştik. Onlara Şöyle vahyetmiştik. Hepsine sadece şöyle vahyetmiştik. Benden başka ilah yoktur. Sadece bana abdolur. Hiçbir şeyi bana şirk koşmayın. Benden başka ilah yok. Mülkün sahibi yok. Güzelliğe sahip el esmâl husnaya sahip yok. Siz de sadece bana abdolur.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 Rableri katında, onlar için dereceler vardır. Magfiret, bir de kerim bir rızık vardır. Bunlar için Rableri katında, magfiret, evet. Beşer olarak yanlış yapmışlar, eksik yapmışlar, günaha düşmüşler, onları mahfiret edecek, bir de kerim bir rızık vardır. Kerim rızık. Allah'ın kerim isminin tecellisi. Onu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 ona ecrini iki kat veririz. Bir de ona kerim bir rızık hazırlamışızdır. Bu Resulullah Efendimiz'in hanımlar için olan ayetti. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Zikren kesire. Çokça zikredin Allah'ı.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 Yalanlayanlar ise işte onlara da cehennem haktır. Onlar cehennem halkıdır. Yeryüzünde her ne varsa her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin vezhi baki kalır. Yerisi yok olucudur. Siz Rabbinizin hangi nimetini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 haberdar olan, alim ve habir olandır. Sadakallahualazim. Rabbimiz yol gösteriyor, yol. Bu sondaki ayetlerde, nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretiyor. Ben senden böyle düşünmeni gereği istiyorum. Suyuzanda bulunma. Başkasının katasını araştırma, o benim gulumdurdur, o seni ilgilendirmiyor. Sen niye kurumun katasını araştırıyorsun? Peki ya ben senin katalarını açığa çıkarırsam ne olur? Ne olur? Sen yoksa benim böyle yapabileceğimi yani düşünmüyor musun, iman etmemiş misin buna? Başka çıkarır, öyle yapar, rezil rüsvah eder.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 Cehennem yetmez mi onlara? Kaybedeç bu zaten? Onun için söylüyoruz. İnsan insan için cennette olur, cehennemde. Ona iyilik yaparsan, seversen, ikram edersen, yardım edersen, ona hayır olursan, ona rahmet olursan o gün Allah'ın sevgisini alırsın, hayrıyı alırsın, rahmeti alırsın.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 O yanlış fikirleri, düşünceleri gönlümüzden, nefsimizden temizleyip atalım diye. Yerine Allah'ın ayetlerini koyalım diye okuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bir Ramazan Esma-ül Hüsna'yı anlattık. Bir Ramazan Efra-ül Hüsna'yı anlatıyoruz. Başka bir Ramazan İman, İslam, İhsani anlatmıştık. Daha önce Kur'an'ı tefsir edip anlamaya çalışmıştık. Hayat Allah'ın vahyi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 Allah bizi mümin olduğunu izah edip kendini kandıranlardan eylenmesin. Amin. Allah ile Allah'a iman edenlerden eylesin. Allah'ın vahyiyle Allah'a iman edenlerden Amin. eylesin. Allah'ın Resulü ile Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbini anlayanlardan, tanyanlardan eylesin. Amin. Rabbinin fiillerine muhatap olurken, efhaline muhatap olurken